Peki şimdi e, orucun sayı olabilmesinin şartları nelerdir? Onlardan birincisi niyettir. Yani orucumuzun e, şurut-u sıhhat sıyami, orucumuzun sayı olabilmesinin şartlarından birincisi niyet. Niyet nedir? Amelul kalbi, kalbin amelidir. Esasında niyeti kalple yapmak gerekir. İmam Rabbani Hazretleri rahmetullahi aleyh diyor ki, ashab-ı kiram kalkarlardı, Hemen namaza başlarlardı. Bizde olduğu gibi dilleriyle niyet etmezlerdi. Kalkar kalkmaz namaza başlarlardı. Fakat işte sonraki zamanlarda insanların gafleti artınca dille kalplerini, yüreklerini uyandırıyorlar. Agah oluyorlar. Yani dilinizle kendinizi ikaz ediyorsunuz. Şimdi ben namaza başlıyorum. Şimdi ben oruca başlıyorum. Bunu söylüyorsunuz. Fakat innemel amalu bin niyyati yani innemel amal amal tu'tabaru ameller niyetlerle kıymetlendirilirler adetleri ibadetten niyet ayırır onun için niyet olmalı oruçta bir ibadet dolayısıyla oruçta da niyet olmalı İmam Zufer Hanefilerden ve İmam Malik rahmetullahi aleyhime bunlara göre Ramazan-ı Şerif'in başında biri niyet etse Sonuna kadar o niyet yeterlidir. Başında niyet etse sonuna kadar yeterlidir. Ama bize göre her gün niyet etmeli, her gün ayrı. Yani Ebu Hanife'ye göre, İmam Şafi'ye göre de müstakil olarak kişi her gün niyet etmeli. Peki ne zamanlar bu niyeti yapabilir oruca? Ebu Hanife rahmetullahi aleyhe göre kişi eğer Ramazan orucuna, Nezri muayyen yani belli bir günde tutulacak adanmış oruca bir de nafile oruca ne zaman niyete başlayabilir? Güneş battı, güneş batınca ertesi gün başlamış oldu güneşin batmasıyla. Yani akşam hava kararınca oradan başlar şer'i günün yarısına kadar niyet edebilir. Yani hava karardı işte akşam oldu iftar ettiniz. İftardan sonra yarının sabahın, gündüzün diyelim orucuna başlayabilirsiniz. Sabahın diyoruz. Neden? İslam'da önce gece gelir, sonra gündüz gelir. Yani akşam oldu. Artık bir sonraki gün başlamıştır ama önce geceyle başlıyor. Peki o gece niyet edebilirsiniz. Ne zamana kadar bu niyet devam eder? Dahveyi Kübra'ya kadar. Dahveyi Kübra ne zamana kadar sürüyor? Ee, şer'i günün ortası dah kübra şer'i günün ortası peki şer'i gün ne diyoruz fecirden grubu şemse kadar yani fecri sadıkla başlıyor imsakla başlıyor güneşin batmasıyla bitiyor buna ne diyoruz enneharu şer'i şer'i gün diyoruz peki bunun tam ortası el kübra büyük kuşluk yani büyük kuşluğa kadar niyet edebiliyorsunuz. Orada kitabın kenarına yazarsanız. Yani nedir enneharu şer'i? Şer'i gün fecille başlar. Fecri sadıkla başlar. Ne zamana kadar devam eder? bu şemse güneşin batmasına kadar. İşte bunun tam ortası eddahvetül kübradır, Büyük kuşluktur. Peki büyük kuşluk da öğle namazından yaklaşık bir saat öncesine kadar olan zamandır. Bir saat öncesine kadar olan zamana eddahvetül kübra büyük kuşluk diyoruz. Dolayısıyla Ramazan orucunda nezri muayyende belli bir günde tutulmak üzere adanan oruçta bir de nafile oruçta kişi gece başlar niyet etmeye. Eğer gece niyet etmediyse Gündüz de edebilir. En son ne zamana kadar niyet edebilir? Dahve-i Kübra'ya kadar. Eğer Dahve-i Kübra'da niyet etmiş olursa o niyet olur. Neden olur? Çünkü Dahve-i Kübra'ya kadar olan zaman o şer'i günün yarısından biraz azdır. Yarıdan fazlasında kişi niyet etmiş olur. Dolayısıyla lil ekseri hukmul külli ekser olan için de hükmü kül vardır, genel hükmü vardı, tamamında niyet etmiş kabul edilir. Fakat burada şöyle bir durum var, yani saat 11'de niyet ettiniz, Oruca niyet ettiniz. Fakat imsak vaktinden 11'e kadar bir şey yememiş olacaksınız, bir şey içmemiş olacaksınız. Eğer bu halde olursanız orucunuz sahih olur, orucunuz kabul olur şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nafile oruçla alakalı evine gelirlerdi Ayşe annemiz radıyallahu anh'a rivayet ediyor sorarlardı evde ne var diye eğer bir şey yok derlerse Efendimiz inni iden lesaimun o zaman oruçluyum derdi yani feci sadıkta imsak vaktinde niyet etmedi eve geldi devlet başkanı devlet başkan evine geliyor soruyor evde ne var Onlarda bir şey yok diyorlar. E peki o zaman ben de bugün oruç tutayım diyor Aleyhisselatu vesselam. Yani bu şekilde e, niyet edebiliyorsunuz. Bu şekilde o vakte kadar niyet edebiliyorsunuz. Ama mütereddit bir niyeti olmaz. Diyorsunuz ki efendim sabah kalktınız. Ya efendim Hasan beni davet ederse oruç tutmam. Davet etmezse Oruç tutarım diye bu şekilde bir niyet etmiş olsa adam olmaz. Niyette bir kararlılık olacak, azim olacak, kesin bir tayin olacak. Yani eğer bu bahsettiğim üç tane oruç olursa niyeti tahve-i kübraya kadar, büyük kuşluğa kadar yapılmış olacak. Ama o niyette bir kesinlik olacak, bir katiyet olacak. Eğer bir kesinlik katiyet olursa o ana kadar niyeti yapmışsa 10 niyetle birlikte, o niyette beraber orucunu tutar kardeşim. Peki Ramazan ayında iki durum var. O iki durumda insanlar oruç tutmayabilirler. Hani bakarsanız oruç ayetine Allah Teala femen şehidemin kümü şahra feliyusum yani 185. ayet kelime de. O men ummiyet ifade ediyor. فَمَنْ شَهْدَ مِنْكُمُ شَهْرَ فَلْيَسُونَ Yani şehri gören oradan maksat hilali gören kim varsa oruç tutsun. Ama ve men kâne mirîzan ev ala seferin. Eğer birisi hastaysa ya da seferdeyse misafirse bunları tahsis ediyor. Önceki ifade hamdır, ummiyet ifade ediyor. Herkes oruç tutacak. فَمَنْ شَهِدَهُ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْ Ama وَمَنْ كَانَ مَر۪يظًا اَوَعَلَى سَفَرٍ seferin, مِنْ min مِنْ اُخَرٍ Daha sonra o onları kaza edecek. Kim? Hasta olanla yolcu olan. Yani iki durum var burada. Bir tanesi misafirlik, bir tanesi ise hastalık hali. Misafir olan birisi, yani seferde olan birisi, 90 kilometre ve daha fazlasında yola çıkan birisi. Oruç tutmayabilir değil mi? Ona ruhsat var Oruç tutmayabilir Peki Ramazan gününde Ramazan gününde başka bir oruca niyet edebilir mi? Edebilir Eğer misafirse Mesela adam kefaret orucu tutuyordu Hesaplayamadı 55 gün tuttu 2 ay tutacaktı Şehra'yini 2 e, ay tutacaktı Peki şimdi Ramazan ayı geldi Peş peşe bu orucu tutacaktı Beş gün kaldı eğer Ramazan orucuna başlarsa kefaret iptal olacak. Sonraki yeniden başlaması sıfırdan başlaması gerekecek. Eğer bu adam misafirse yola çıkmışsa e, yolda ondan Ramazan orucu düşer. E, Ramazan orucu düşer çünkü sefer Meşakkatin olduğu, meşakkatin zannedildiği bir haldir. Meşakkatin zannedildiği bir haldir. Dolayısıyla bu kişi seferde olur. E, seferde olunca e, kefaret orucunu tutabilir. Yani başka bir oruç tutar. Neden tutuyor? Çünkü misafir olunca o misafirlik hali, sefer hali yani o azin, aziyetin zannedildiği haldir. Peki adam hasta olsa, Ramazan'da hasta olsa bu adam hastayken Beş gün kalmıştı kefaret orucuna e, Kefaret orucunu tutabilir mi? Nasıl olsa hastadan da Ramazan'ın farziyeti e, Ruhsat var Düşüyor daha sonra onu Kaza edecek Hayır Ramazan'da başka bir oruç tutamaz Evindeyse hastaysa neden? Çünkü hastalık Hakikatul azzi aziyetin hakikat olduğu bir durumdur Ama sefer Hakikatul aziz değil de Nedir? Madınnetul azzi Aziyetin zannedildiği bir yerdir. Fakat misafirlik hakikatü'l-az'dır. Eğer bu adam başka bir oruç tutabiliyorsa hastayken demek ki Ramazan orucunda tutabilir. Ramazan orucunda tutabilir. O halde hasta olan birisi nafile tutamaz. Vacip bir oruç, nez muayyen ya da nezi mutlak veya kefaret gibi oruçları tutamaz. Mutlaka eğer tutacaksa, tutabiliyorsa demek ki bundan aziyet hali gitmiştir. O zaman Ramazan orucunu tutacak deriz. Peki eğer adam kefaret orucu ya da e, yemin kefareti nezi mutlak günü belli olmamış adanmış bir orucu varsa bu oruçtan niyetini ne zaman yapacak? Mutlaka imsaktan önce yapacak. Yani imsaktan önce yapacak. Günün tamamında oruçlu olacak. Fakat Ramazan orucunda nez ayinde, Nafile'de, Dahve-i Kübra'ya kadar niyet edebiliyordu. Neden Nafile'de yapıyordu? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hadisinden dolayı. Peki Ramazan orucunda neden Dahve-i Kübra'ya kadar niyet edebiliyor? Vakitleri biz kendi içinde e, önce mutlak, sonra mukayyet diye, sonra de kendi içinde dört ayrı kısmı ayırıyorduk. Şimdi, e, Oruç açısından vakte baktığınız zaman vakti mudayyaktı. Yani oruç cinsinden başka bir ibadet yapamazsınız. Yani farz orucu tutuyorum yanında bir de nafile oruç tutayım diyemezsiniz. Ama namaz için nedir? Vakit vakti muhassadır Farz namazda da kılabilirsin, nafile de kılabilirsiniz. Taaf namazı da kılabilirsiniz, başka namazlarda kılabilirsiniz. Peki efendim o halde orucun Sahi olmasın birinci şartı niyet olacak. Yani sahura kalkmak da bir niyettir. Önemli olan kalbinizle yapmaktır. Eğer kişi sahura kalktıysa bu niyet yaptı demektir. Yani kalbinizle oruç tutmaya hazırlandıysanız bu niyeti yaptınız demektir. Peki ikincisi ise oruca engel olan durumlardan hali olmak. Orucu engel olan durumlardan hali olmak. Yani kadının hayız ve nifas halinde olmaması. Hayız ve nifas halinde olmayacak. İftara 10 dakika var. Kadın hayız kanı gördü. Orucu gitti. Daha sonra onu kaza edecek. Neden kaza edecek? Çünkü Ayşe radıyallahu anh'a كُنَّا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ nu'meru bi بِقَضَاءِ salati. Yani bu hayız bizim başımıza gelirdi. Bunlar olurdu. Biz Şunnanu umuru bi qada'is savmi. Orucu kaza etmekle emr olunurduk ama velanu umuru bi qada'is salati. Namazı kaza etmekte emir Çünkü kadın e, her ay hayz görüyor. E, sürekli namazları kaza etmiş olsa her ay şu kadar namazı kaza etmiş olacak ki kadınlar bunun üstesinden gelemezler efendim. Allah Teala onlara böyle bir kolaylık tayin ediyor peki orucumuzun sahi olmasının diğer şartı ise orucu ifsad edecek şeylerden uzak durmak bozan şeylerden uzak durmak o halde üç tane şart saydık burada bir tanesi niyet olacak iki tanesi kadınlar hayz nifas gibi hallerden uzak olacaklar üçüncüsü ise herkesi bağlıyor orucu ifsad eden şeylerden uzak durmak hali olmak ki onu e, ihtiyarda müstakil bir başlık altında mutala etmiş olacağız.